Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Alan selamı üzerinize olsun, bereketi, güzelliği üzerinize olsun efendim. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yöneteceğiz. Evvela alemler Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Selatü selam Allah'ın nebisinin, Resulünün üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminler üzerine olsun. Efendim hoş hoşgeldinizsiniz. Hoşbulduk. Nasılsın efendim? Allah razı olsun. Efendim, nasılsınız? Hamdolsun efendim. Nasılsınız? Efendim Konya'dan Kamile Han'ın birkaç sorusu var efendim geçen haftadan kalan. Tehlikeli durumlarda bana bir ses geliyor ve o ses dolayısıyla oradan uzaklaşıyorum. Sonra tehlikeden kurtuluyorum. Eğer dini ve cibelerimi yerine getirmişsem o sesi daha kuvvetli bir şekilde hissediyorum. Eğer ibadetlerimi yapmışsam daha zayıf oluyor ve namaz kılmamı söylüyor. Bunun hikmeti nedir? Ben çok saf bir insanım. Bu hali yaşamamda iyi niyetli oluşumun bir etkisi var mıdır? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin ve'lahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l murselin ve ila cem'il veliyayi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Kardeşimiz zaten cevabını vermiş. Evet, doğru anlamış. Saf demek, gönlü temiz demektir. Yoksa böyle bir şey anlamayan değil. Saf bir e, imana sahip, saf bir niyete sahip, samimi. Bununla beraber insanların güzelliğine inanan, doğruluğuna inanan, saf, temiz, biri konuşunca ona inanan, saflığından, temizliğinden kaynaklanıyor bu. Yani insanlar yalan söylemez diye düşünür. Ondan dolayı saf demektir bu. Evet bu saflığı, bu temizliği ona manevi olarak böyle bir e, hali verir. Dolayısıyla e, herhangi bir tehlike esnasında o e, uyarıyı, ikazı alır, alabilir. Bununla beraber mesela ibadet noksanlığı olduğunda orada da aynı şekilde o uyarıyı, o ikazı alır. Bu gönlünün saflığından, temizliğinden, gönül aynasının temiz oluşundan kaynaklanıyor. Bu onun için, saf kimseler için, temiz kimseler için normal bir durumdur. Gayet güzeldi. Bununla beraber şeytan hele de yapabilir arada bir. Aynı şekilde bir şeyler söyleyebilir, bir sese verebilir. Ona da kan mamaridir. İle de hep doğru olacak diye bir kaide yok. Buna da dikkat etmesi gerekir. Eğer aldığı o hitap manevi ise mutlaka ona bir muhabbet verir. Yok eğer sıkıntı veriyorsa bilmesi gerekir ki o şeytandandır. O ilhamın veya hitabın Hak mı olduğu, batıl mı olduğu, nereden anlaşılır? Anlaşılması gerekir. Eğer muhabbet veriyorsa, o doğru bir hitaptır. Rabani, Rahmani bir hitaptır. Bir ilhamdır. Yok eğer sıkıntı veriyorsa, bu durumda bilmesi gerekir ki o da şeytandı. şeytandandır. İkisi arasında böyle bir fark vardır. Evet. İnşallah kardeşimiz zaten söylemiş. Gönlünün saflığından, temizliğinden dolayı böyle bir ilhamıya alıyor. Ee, rahmanidir. Ee, yola devam etsin inşallah. Evet. Efendim devamla demiş Nazım Kıbrıs'ı ve Abdülkerim <gülüyor> Kıbrıs'ı hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Bütün insanlar hakkında mutlaka güzel düşünüyoruz. Mutlaka hayır düşünüyoruz. Kim olursa olsun insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi. Rabbini istemesi gereken, kazanması gereken, Rabbinin rızasını, dostluğunu, cemalini kazanması gereken bir varlıktır. Allah'ın o kulları üzerinde bir muradının olduğu bir varlık. İnsan böyle bir varlıktır. Eğer bir de o hayatını Allah yolunda, İslam yolunda harcamış biri ise, böyle bir durumda onun için hayır söylenmez mi? Elbette ki e, hayır söylenir. Lazım kibresi hazretleri, bir Allah dostu, bir veli, bir bir şid kamil, bütün hayatını da Allah yolunda sarf etmiş bir Allah dostu diyoruz. Evet. Efendim, kardeşimiz, <gülüyor> Konya'da sizi temsil eden bir dergah var mı? Yoksa Konya'dan size tabi olan kardeşlerimiz varsa onlarla tanışmak ve arkadaşlık kurmak istiyorum. Evet. O kardeşlerimizle birlikte biz kendimiz bir dergah açalım ve sohbet edelim. O kardeşlerimize numaramızı verseniz, onlarla tanısam, arkadaş olsam mümkün müdür? Evet, inşallah. Kardeşlerimiz inşallah kardeşimizin numarasını alır. Orada kardeşlerimiz varsa birbirleriyle buluşturur. Orada kardeşlerimiz bir dergahı açarlar. Hep beraber böyle kazanmaya çalışacağız inşallah. Bu bütün şehirler için geçerlidir. İnşallah olur. Dağımla çocuklarım İslami bir eğitimle büyütülmedi. Bu yüzden dinimizden uzaklar. Şimdi onlara ne söylesem dekâr etmiyor. Onlar için sizden dua etmenizi istiyorum demişler. Evet. Duamızı yapacağız. Hep beraber <gülüyor> duamızı yapacağız. Bir de e, fiili duamızı yapmaya çalışmamız gerekir. En azından e, çocuklarımıza La ilahe illallah devletmeye çalışmamız gerekir. Rabbini anlatmaya, e, tanıtmaya çalışmamız gerekir. Tanıdıkça iman ederler, tanıdıkça severler, tanıdıkça Allah yoluna girer, İslami bir hayat yaşarlar. E, tanıtmaya çalışacağız inşallah bir de sözümüzle, halimizle, tavrımızla. Daha önce yapamadıklarımızı şimdi telafi etmeye çalışacağız inşallah, fiili duamız olsun diye. Yani bir de eğer böyle sohbetleri ilettirmeye çalışırlarsa inşallah e, karşılığını görürler. Gereken yapılır inşallah. i̇nşallah. Evet. Efendim başka bir izleyicimiz kızıma nasıl yaklaşmalıyım ki tesettür olmayı kabul ettirebilirim Çünkü bu duruma çok üzülüyoruz. Zamanında öğretmenler, öğretmem gerekenleri öğrettim. Allah razı olsun Antalya'dan sevgi ve saygılar demiş efendim. Allah razı olsun. Bu arada sorulara cevap verirken kısa kısa vermeye ihtiyacı, gereğini duyuyoruz. Sorular çok fazla olduğu için, mümkün mertebe fazla soruya cevap vermek için sorulara böyle kısaca cevap vermeye çalışıyoruz. Buna beraber geniş geniş mutlaka her konuyu sohbetlerde, tefsirde veya esmayı anlatırken, aşk, aşık, maşığı anlatırken anlatmışızdır. Şimdi de kısaca anlatmaya çalışıyoruz. tesettürü sevdirebilmek için önce tesettürü kim ondan istiyor, onu yaratan Rabbi istiyor. Eğer o kendisini yaratan Rabbini severse, Rabbinin kendisinden istediğini de sever. Rabbinin kendisi için sevdiğini de sever. Bunun için yapılması gereken şey nedir? Söylenmesi gereken şey nedir? Seni yaratan Rabbin böyle emretmiş ve seni böyle görmek istiyor. Seni böyle seviyor. Ama bununla beraber sen başka türlü düşünebilirsin. Neyi düşünürse düşünsün mutlaka birilerine göre düşünüyordur. Yani başkaları beni beğenmez diye düşünüyor. Önemli olan Allah'ın bizi beğenmesidir. Allah'ın bizi sevmesidir. Eğer Rabbimizi her şeyden çok canımızdan çok seversek aynı şekilde onun emrini de Onu sevdiğini de öylesine severiz. Sorun nerede? Sorun imandadır. Bunun için e, mutlaka Allah onu ikram eder. Eğer e, Rabbini severse, Rabbini tercih ederse, Rabbinin sevdiğini tercih ederse mutlaka bunu ikram eder. E, bize düşen ona Rabbini sevdirmektir, Rabbini tanıtmaktır. Rabbinin sevdiğini ona öğretip ona sevdirmektir. İnşallah kardeşimiz öyle yapmaya çalışır. Ee, o da, o sıkıntıdan da kurtulmuş olurlar hep beraber. Evet. Başka bir izleyicimiz efendim, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Aa. Bazen çevremizdeki insanlar tarafından cevaplayamayacağımız <gülüyor> sorular soruyorlar. Allah insanı sadece bir çiften yarattı. Bunun hikmeti nedir? Dilim varmıyor. Hz. Adem ile Hz. Hava'nın yanında bir çift yaratılsaydı diye bir soru sordu. ...ne cevap vereceğimi bilemedim. Evet. Allah kardeşimizden razı olsun. Herkes her türlü soruyu sorabilir. Her sorunun mutlaka bir cevabı vardır. Bir de böyle şeytani sorular vardır. Aklının almadığı bir şeye inanmak istemiyor... ...ya da aklının... ...nefsinin kabul etmediği bir şeyi kabul etmek istemiyor istemediğinden dolayı böyle farklı farklı şeytani sorular sorar. Böyle bir durumda verilmesi gereken cevap nedir? Verilmesi gereken cevap, yani Allah ne yapacağını sana mı soracaktı demesi gerekir? Yoksa sen ondan daha mı iyi biliyorsun? Seni yaratan Rabbin eğer böyle uygun gördüyse, böyle doğru gördüyse, Doğru olan budur, güzel olan budur, hak olan budur. Senin de böyle iman etmen gerekmez mi? Bir de Allah'ı hesaba çekip, niye başka bir Adem daha onun yanında yaratsaydı? Adem bir tane değildi, de iki tane olsaydı, diyorsun. Ama Allah, ben insanları tek bir nefisten yarattım. Evet, Adem'den yarattım. Niye başka bir tane yaratmamış? Eğer başka bir tane yaratsaydı, bir sefer başka bir şey söyleyecekti. Niye tek birinden yaratmadığı da niye iki tanedan yaratılacaktı bu sefer? Mesele, hakikati aramadığı için bir de aklının kabul ettiğini kabul edip, aklının kabul etmediğini kabul etmeyince bu imana olmuyor. Bu mü'mine olmuyor. İman, kayıtsız şartsız Allah'ın yaptığını, yarattığını, takdir ettiğini, emrettiğini, hükmettiğini kabul etmektir. Kayıtsız şartsız. Hiçbir fikir beyan etmeden, fikir beyan edince, o mümin olmuyor. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiğinde, evet, müminlere fikir beyan etmek yaraşmaz. Senin fikrin orada olamaz. Allah öyle takdir etmiş, öyle yapıyor. Eğer sorular böyle, saçma sapan sorularsa, bu durumda bizim de ona vereceğimiz cevap nedir? Allah ne yapacağını sana mı soruyor? Sen kul müsün, ilah mısın? Evet. Efendim, biz izleyicimiz selamun aleyküm Hazretim. Hazret, manevi evladının ruhunu nasıl eğitir? Bu eğitimin <gülüyor> perde arkasını öğrenmek istiyorum. Peygamberimizin bir duasıyla bir büyük günahtan kurtulunuyordu. Bu tedavinin hikmeti, hakikati nedir? Hayırlı yayınlar demiş. Gönüller beraber olunca, ruhlar beraber olmuş olur. Manevi olarak, o maneviyata sahip olan, hikmete sahip olan, Allah'ın aşkına, muhabbetine sahip olan ruh, yani e, Mürşid-i Kamil'in maneviyatı, aynı şekilde kendisiyle beraber olan dervişi eğitirken, kendindekini ona aksettirir, ona verir, ona ikram eder. eder. Kendindekini ikram ediyor. Kendi üzerindeki nimeti ikram ediyor. Ediyor, nimetten ikram ediyor. Evet. O ister hikmet olsun, maneviyat olsun, ilim olsun, her ne olursa olsun kendi üzerinden veriyor. İkram ediyor. Eğitimi bu şekilde yapıyor. Elbette ki eğitimi yaptıran Allah'tır. Yetkiyi veren Allah'tır. Bu ikramı yapan gene Allah'tır. Resulullah Efendimiz bir dua ile birinin kötü bir halini alabil eee vesile oluyordu. Ama iman etmesine değil. Evet, istisnalar kaideyi bozmaz. Evet, Allah ait kelime de buyuruyor. Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Hidayeti verecek olan Allah'tır. Yani karşımdaki kul eğer beni kabul etmezse sen istediğin kadar hidayet vermeyi dile çaba gayret sarf et o hidayete ermez. Önce kurumun beni kabul etmesi gerekir, Rabbi olarak kabul etmesi gerekir ki hidayeti kabul etsin. Hidayeti ihsan edeyim, ikram edeyim. Benim hidayetimi kabul edecek ki hidayeti vereyim. Yoksa o Allah'ın hidayetini kabul etmeden hiç kimse ona hidayet veremez. Ama hidayeti kabul etmişse, bir günahı vardır ondan kurtulamıyorsa, yardıma ihtiyacı var. Evet, böyle bir durumda, Resulullah Efendimiz ona yardım eder. Bu yardımı ona yapar, bu duayı ona yapar ve aynı şekilde o da o günahından kurtulur. Bu manevi bir durumdur, bunun için. Acaba bir tek Resulullah Efendimiz dua mı ediyordu? Haşa! Bunu böyle anlamak yanlıştır, bir şey anlamamak demektir. Bu duayı yaparken, Ya Rabbi, şu kulun şu günahından kurtulamıyor, ''Bu kurun kurtulması için ona yardım et'' dediğinde aynı şekilde bir de ''Ben bu kula kefilim'' demiş olur. ''Bu günahtan kurtulması için ona yardım ederim, gerekeni yaparım, ona destek olurum, eğer düşerse onu kaldırırım'' deyip bir de o kula kefil oluyor. Allah Resulullah Efendimiz'in peygamberlerin kefaretini kabul ediyor. İşin içinde bir de fiili dua var yani Resulullah Efendimiz bir de ona fiili olarak yardım ediyor ve destek oluyor. Evet, dua öyle kabul görüyor, dolayısıyla o da o gün büyük günahından kurtulmuş oluyor. Evet. Efendim izlediğimiz hayırlı akşamlar Efendim, ellerinizden öperiz ve Efendim. Gün boyu namazlarımı <gülüyor> kılıyorum ama sabah namazını kılamıyorum. Üzerimde büyük bir yorgunluk oluyor, kalkamıyorum. Bu durumda beni üzüyor. Ne yapmam gerekir? Evet. Hatamızı, günahımızı, eksigimizi yanlışımızı Allah ile aramıza koymuyoruz. Sabah namazına kalkamadık. Böyle bir durumda Resulullah Efendimiz ne buyurmuştur? Aleyhissalatü vesselam. Sizden biri sabah namazına kalkamadığında, uyuduğunda, uykuda kaldığında, uyandığında sabah namazını kılsın buyurdu. Sünnetiyle beraber kılsın. Uykusu Allah'ın ona ikramı olmuş olur. Namazını da kılmış olur. Aynı şekilde bu sorun yapmak, sıkıntı yapmak da doğru değildir. Yani ben her şeyi dört dörtlük yapayım demek doğru değildir. Bu ne demek olur? Ben eksiksiz, husursuz, ben subhan olayım manasına gelir ki eksikimizi biliyoruz. Yanlışlarımızı da biliyoruz. Arziyetimizi de biliyoruz. Onun için kalkamadığımızda Sabah namazına uyandığımızda sabah namazını öyleye kadar tabii e, sünnetiyle beraber kılacağız, namazımızı da kılmış oluyoruz. Onu öyle sorun yapmak, sıkıntı yapmak doğru değildir. Sorun, sıkıntı yaparsa ne olur? Maneviyata engel olur, muhabbete engel olur. Şeytan orada ona sıkıntı verir. Ağırlık verir, manevi gücünü ona kaybettirir. Mesela biri beş vakit namaz kılamıyorsa ne yapması gerekir? Zorlanıyorsa, ağır geliyorsa bir vakit kılsın, önce bir vakitle başlasın ama her gün o bir vakti kılsın. Sonra yavaş yavaş ona bir vakit daha ilave etsin. Sonra bir vakit daha ilave etsin, görecek ki gücü yeter buna. Ama birden böyle dört dörtlük yapayım derse, beş vakti eksiksiz yapayım derse gücü buna yetmez. Gücü buna yetmez, birkaç gün yapar sonra bırakır, birkaç gün yapar gene bırakır. Gücü yetmiyor çünkü. Çünkü namaz onda daha güç ve kuvvet meleke haline gelmemiştir. O meleke haline, güç ve kuvvet haline gelebilmesi için yavaş yavaş olması gerekir. O gücü yavaş yavaş kazanması gerekir. Önce bir vakit, iki vakit, üç vakit derken o kendi kendiliğinden beş vakite yayılır. Rahatlıkla gücü de yeter, sıkıntı da olmaz, sorun da olmaz, ağırlık da olmaz. Aşkla, muhabbetle ibadetini yapar, yapmış olur. İzleyenimizin ikinci sorusunu devamla sormuş efendim. Seferi evet. namazı hakkında bizi aydınlatabilir misiniz? Adana'dan saygılar. Birinci yılınız hayırlı olsun inşallah. Adana'dan olsun. Seferi namazı, namazı kısaltıyoruz. Dört rekatlı namazları iki rekat olarak kılıyoruz. Bunu böyle anlamak gerekir. Zaten yolculuğa çıktığında bunu böyle biliyor böyle bilinmesi gerekir. Resulullah Efendimiz böyle yapmıştır. Aynı şekilde bunu böyle yapmak Resulullah Efendimiz'e tabi olmaktır. Dört rekatlı namazları iki rekat olarak kılıyoruz. Yani asli olarak kılıyoruz. Diğerini kılmıyoruz. Evet. Efendim <gülüyor> Sevim Barış Elmadak Ankara'dan. Selamun Aleyküm Hazretin. kimse Ellerimi açıp Fatiha okuduğumda nur avuçlarıma kar yağar gibi gökten mi inmektedir? Avucuma mı, avucuma mı yaratılmaktadır? Bu nuru niyetlendiğim bir ruha nasıl gönderebilirim? Hakkati Muhammed'i ruha, ruhuma bağlı olsun. Niyetlendiğim tek ruh veya grup halindeki ruhlara gönderebilir miyim? Ümmeti Muhammed kurtulsun diliyorum Allah'ımdan. Dua lütfen, saygı ve edeble demiş efendim. İnsanın bir tek gücü vardır, o da duasıdır. Evet, o elini açarken, dua ederken Allah zamandan, mekandan münezzehtir. Aynı şekilde Allah'ın nuru da öyledir. Allah yerlerin ve göklerin nurudur buyurdu. Bu nuru aynı zamanda kuruna da ihsan ediyor, ikram ediyor. Allah kime nur vermemişse onun nuru yoktur dedi. Kime nur vermişse onun nuru vardır dedi. Kıyamet günü de aynı şekilde müminlerin nurları önlerinden ve onları aydınlatır buyurdu. Yaptığımız her dua, her iyilik, her ibadet, her güzellik, her iyilik mutlaka bir nur olarak bizim üzerimize tecelli ediyor. Bu tecelli yapan zamandan ve mekandan münezzeh olan Allah'tır. Yani gökten mi geldi, avucumuzdan mı yaratıldı, yoksa bize nereden tecelli etti demek Doğru değildir. Buna bir yön, bir cihet olmaz. Zaman ve mekan olmaz. Allah tecelli ediyor çünkü. ikram ediyor. İkramı yapan Allah'tır. Bunu hediye edebilir mi? Elbette ki hediye edebilir. Nereye hediye etmesi gerekir? Doğrusu Resulullah Efendimiz'e hediye etmesidir. Onun peşinden kime hediye ederse etsin, o mutlaka gider. Ama öncelik mutlaka Resulullah Efendimiz'e olmalıdır ki hediye edebileceği yere de Resulullah Efendimiz takdim etsin, o Resulullah Efendimiz'le o duası, o ikramı, o okudukları veya e, Allah için infak edip gönderdikleri makbul olsun. Resulullah Efendimiz'le beraber şereflenmiş olsun. O gönderdiği kimseler, Resulullah Efendimiz'le de muhatap olup onunla beraber ikrama nail olsun. İkram katlanmış olsun yani. Evet, Resulullah Efendimiz'e hediye ediyor, ondan sonra dilediğine hediye eder, o, o şekilde gider. Bütün ruhlar hakikati Muhammed'e bağlıdır zaten. Selavat getirirken, Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed derken, Ya Rabbi Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a selam et. Selam Allah'ın Resulü'nün üzerine olsun derken, neden söylüyoruz bunu? Ondan selamı almak için söylüyoruz. Onun o yakınlığını, ondaki o tecelliyi, o yakınlığı almak için söylüyoruz bunu. Bir kulbünü söylediğinde, selam ettiğinde aynı şekilde selamı almak farzdır ki, o da o selamı alır. Bu durumda aradaki bağlantı kurulmuş olur. Ama bunu bilmesi gerekir. Yoksa sadece bunu diliyle böyle söylemiş, böyle e, o da sadece takridi olarak bir şey kazanır. Ama gönül itibariyle selam ettiğinde kendi hakikatine Allah'ın kendisini yarattığı o e, hakikatle bağlantısı olmuş olur. Bağlantı olunca ne olur? Onunla beraber olmuş olur. Ondaki o güzelliği, tecelliyi almış olur. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in aklakına da evet bürünmeye çalışır. Bürünmek e, onun için kolaylaşmış olur. Muhabbetle bürünmeye çalışır. O gücü, o manevi gücü de olmuş olur. Yok eğer Resulullah Efendimiz'de bir bağı yoksa, sevgisi yoksa, muhabbeti yoksa, Allah ile bir bağı, sevgisi, muhabbeti yoksa, araya perdeler girer, oradan bir şey alması da mümkün olmaz. Onun için bütün ruhlar, bütün müminlerin ruhları aynı şekilde ona bağlıdır. O tecelli ile karşı karşıyadır o ikrabi sürekli oradan alır. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. alemler Rabbi olan Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti sizlerin ve bütün müminlerin üzerine olsun inşallah efendim. Amin. İki hafta önce ablamın kocası vefat etti. Üç kızı ve iki oğlu var. Şu an sizi izliyorlar. Onlara nesihat eder misiniz? Geceniz mübarek olsun. Allah'a amin et demiş efendim. Allah razı olsun. Allah yardımcıları olsun, Allah sabır ihsan eylesin inşallah ayet-i kerimede buyurduğu gibi müminlerin duasında. Allah sabrı üzerlerine yağdırsın inşallah. Kardeşlerimiz bilmeleri gerekir ki dünya hayatı bir günlük hayattır, sırası gelen mutlaka ahirete gider. O buruşma gününde, büyük buruşma gününde Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Nerede olursanız olun, hepinizi bir araya toplayacağız. Mutlaka orada hepimiz birbirimize kavuşacağız. Mesele kavuşurken nasıl kavuştuğumuzdur bir de. Öbür taraftakiler her şeyi görüyor ve biliyor. Mutlaka kendi ailesinin, çocuklarının da Allah'ın rızasını kazanmalarını istiyor, Allah yolunda yürümelerini istiyor, mutlaka Allah'ın huzuruna gelirken mahşup olmamalarını istiyor. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, evlatların amelleri analarına, babalarına arz olur. Eğer evlatları güzel şeyler yapmışlarsa onları bununla sevinirler, yanlış şeyler yapmışlarsa buna da üzülürler. Bu durumda aslında bize düşen bir de onları sevindirmektir. Allah için güzel şeyler yapmaya çalışmaktır. Bununla beraber sabırlı olmaktır, sabretmektir, Allah'a itiraz etmemektir. Allah kimin için neyi takdir etmişse, nasıl bir muamelede bulunuyorsa, onun için, onun etrafındakiler için, yakınları için mutlaka o hayırdır, o bir kazanma imkanıdır. Mesele Allah'ın takdirini kabul etmektir. Allah'ın yaptığını sevmektir. Her ne yaparsa yapsın mutlaka o onun rahmetindendir. Mutlaka o insan için kazanma imkanidir ve mutlaka o hayırdır. Allah kardeşlerimize e, sabır ihsan eylesin, ikram eylesin inşallah. Bu arada bizim de yapmamız gereken bir şey varsa elimizden geleni mutlaka yaparız. E, kardeşlerimiz bunu da böyle bilsinler. Allah'ın rahmeti, bereketi onların üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun inşallah. Evet. Efendim Nazan Hocaoğlan Timen Selamünaleyküm Sayın Hocam. Aleykümselam. Sorunuz, esmalardan Allah'ın Es-Sabur isminin olamayacağını halim olduğundan ertelendiğini, ertelendiğini sabretmenin ise acziyet gerektirdiğini anlatmıştınız. Evet. ancak esmaya girişte isimler arasında es sabur ismini saydınız. İkilemde kaldık bu konuda. Evet. Aydınlatırsanız seviniriz demiş Daha efendim. Daha önce söylemiştim. Bu Esmaul Husna'dan sonra bir de Efalul husnayı anlatacağız inşallah demiştik. Daha sıra ona gelmedi. İnşallah Allah nasip ederse onu da anlatacağız. Es sabur ismi Esmaul Husna'dan değil, Efalul Husna'dandır. Zaten Kur'an'da olmayan Allah'ın isimleri, o diğer alimlerimizin söylediği isimler Ef'arul Hüsna'dandır. Ben o anda Ef'arul husnayı söylemişim. Ef'arul Hüsna, kulda tecelli ediyor, Allah kulunda tecelli ettiriyor. Yani mesela Allah ayet-i kerimede ki, biraz önce söylediğim, Ya Rabbi üzerime, üzerimize sabır yağdır. Kim yağdırıyor? Allah yağdırıyor. Bu durumda sabrı yağdırmak, sabrı vermek, ihsan etmek Allah'ın fiili olmuş oldu. Esması değil, fiili. Kuldaki Allah'ın Halim isminin tecellisi Sebur ismiyle başlar. Kemal'e erince Halim olur. Ama önce sabreder. Sabreder, o sabır kemalete doğru gittikçe Halim ismine dönüşmeye başlar. Kamil manada sabredince Halim olur. Yani artık insanlara tahammül ederken, tahammül etmeye çalışırken zorlanmıyor. Onu aşkla, onu muhabbetle yapıyor. Çünkü onun arkasındaki nimeti görmüş ve tatmıştır. Neyi tatmıştır? Allah'ın yakınlığını, beraberliğini ve sevgisini. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Ama Hazreti İbrahim için o halim bir kul dedi. Halim. Bu durumda e, kamil manada sabır sahibi sabır kemale ermiş ve halim ismini almıştır artık. Evet, dolayısıyla kuldaki tecellisi e, sabır ismi olduğundan dolayı onu öyle söyledik. E, bunun da böyle anlaşılması gerekir. E, i̇nşallah efar Hüsna'yı anlatırken bu e, bölümleri de izah etmeye çalışırız. Eğer hepsini hem efâl husnayı hem es, esma husnayı beraber anlarsak daha net anlamış oluruz. Esma-ül bir kısmı Zat'a dönüktür, bir kısmı Ef'âle dönüktür, bir kısmı de hem Zat'a hem Ef'âle dönüktür. İnşallah bunu da izah etmeye çalışırken yani hepsini toptan birden daha iyi anlarız. Bir kuldaki tecellisi vardır. Bir de Allah'ın isminin tecellisi vardır. E, kuldaki tecelli e, Esmadaki tecelli gibi değildir, parçadır. E, yavaş yavaş kemale eriyor. Kemale erdikçe onda esmaya dönüşmüş olur. E, sabır fiilindeki gibi. Evet, sabır Allah'ın ismi değil ama kulun ismidir. Kula isim olur, kula sıfat olur. O, Sabur ismi kulda sıfat olunca kemale erince onun üzerinde evet, Halim ismini almış olur. Onun için onu esma'dan öyle söyledim. Evet. Han damla süremişiz izleyenime. Selamünaleyküm hocam. Evet, Allah sizden razı olsun inşallah. Sizi çok seviyoruz. Sorumuz sistem olarak şeriatla yönetilmediğimizden dolayı oy kullanmamalıyız. Çünkü seçilenler de bu sisteme uymak zorundalar. Diye oy vermeyenler var. Doğrusu nedir demiş efendim? Evet. Oy kullanmamak doğru değildir. Vatan demek, memleket demek, bir gemi demektir. Hepimiz bu geminin içindeyiz. Eğer gemi batarsa hep beraber batarız. Oyu kullanırken memleketi idare edenleri seçiyoruz. Dolayısıyla istesek de istemesek de mutlaka onlar tarafından idare ediliyoruz. Eğer oy kullanmazsak ne olur? Farz edin ki memleketi 10 kişilik bir aile farz edin. Zaten aileler köyleri, bahareleri, şehirleri dolayısıyla memleketi oluşturur. 10 kişilik bir ailede. Diyelim ki bir tane yetkili seçeceğiz. Bir başkan seçeceğiz. Emir seçeceğiz başımıza o aileden. Bir tane Aday çıktı, geriye kaldı 9 kişi. Ya da 2 tane aday çıktı, geriye kaldı 8 kişi. Bize göre hangisi daha doğru yapıyorsa onu seçmemiz gerekir. Eğer ben oyumu kullanmam dersek bu durumda bizim tercihimiz olmayan, iyi olmayan birine yardım etmiş oluruz. Ona destek vermiş oluruz. Onun için mutlaka bizim de tercihimizi yapmamız gerekir, oyumuzu kullanmamız gerekir. Öyle ki en hayırlısını hangisi olarak görüyorsak, memlekete faydalı olan hangisi ise aynı şekilde kim müminlerin, müslümanların daha rahat dinini yaşamasına vesile oluyorsa, imkan tanıyorsa onu seçmemiz gerekir. Herkes aklını kullanıp baktığında bunu mutlaka anlar. Yoksa ben oyumu kullanmayayım dersek ters tarafa yardım etmiş oluruz. Onun için iyi yapanlar, güzel yapanlar mutlaka oyunu kullanmalıdır. Mutlaka güzel yapanlar, kötü yapanlar kadar çalışmalıdır ki başarılı olsun, başarı olsun. Bununla beraber kardeşlerimiz oylarını kullanırken, mutlaka birlikten yana, beraberlikten yana, kardeşlikten yana olanı tercih etmeleri lazım. Allah'tan yana olanları tercih etmesi lazım. Allah'ın rızasını gözetip, çabasını, gayretini sarf edenleri tercih etmeleri lazım. Allah ona kurum, sen buna neden bunu seçtin? Bunu başına seçtin. Bu bizi idare etsin. Bu güzel yapıyor dedin. Neden söyledin bunu? Gerekçen olmalıdır, bunu söyleyebilmelisin. Evet, kim müminlerin, müslümanların daha rahat kulluğunu yapmasına vesile oluyor, imkan tanıyorsa... Evet, onu seçmek lazım. Yoksa akredimizi ciddiye almamış oluruz. Aynı şekilde memleketi kim güzel idare ediyorsa barış içinde, birlik içinde, kardeşlik içinde, beraberlik içinde idare edebiliyorsa, aynı şekilde zahiri olarak insanların istifadesine memleketin, devletin imkanlarını sunabiliyorsa, evet onu tercih etmesi lazım. Buna beraber onun, onların dört dörtlük dört olması gerekmiyor şeriata idare edilmesi de gerekmiyor. En güzel kim yapıyorsa tercihi ondan yana yapmak lazım. Ee, i̇nşallah beraber öyle yapacağız. Evet. Efendim aynı izleyenimiz bir erkek avukat olarak çalışmalı mıdır? Allah'ın kuralları yerine insanların kurallarıyla hüküm veriliyor. Çünkü diye avukatlık yapmanın doğru olmadığını söylüyorlar. Bunun da doğrusunu söylerseniz seviniriz pusulamız olduğunuz Allah razı olsun. cennete Rabbimin cemalini seyretmeyi Rabbim nasip etsin inşallah. Amin. İster memleket Allah'ın kanunuyla idare edilmiş olsun, ister insanların koyduğu kanunlarla idare edilmiş olsun. Orada avukatlık yapmak, hakimlik yapmak doğru bir karardır. Yapmak lazım. Sonuçta avukatlığı yapan da, hakimliği yapan da insandır. Orada kendi inisiyatifini kullanıyor zaten. Bununla beraber zaten suça mutlaka ceza veriliyor. Suç cezayı gerektiriyor. Elbette ki Allah'ın koyduğu hükme göre değil. Ama yine de suça bir ceza vardır. Onun için bir kul, bir mümin eğer e, hakimlik yapsın veya avukatlık yapmış olsun, Allah'ın koyduğu kanunu emri gözetmesi gerekir. Muhatabının insan olduğunu, aynı zamanda onun e, suç işleme imkanının da olduğunu bilerek e, o işi yaparken kararı, hükmü ona göre vermesi gerekir. Evet, suç işlemiş olabilir. Kendi istiyatifini kullanırken Allah'ın emri nedir? Nasıl Allah razı olur diye mutlaka kendi inisiyatifini de böyle kullanacak. Bunun için rahatlıkla e, onu yapması gerekir. Yapmazsa ne olur? Yapmazsa e, Allah'tan habersiz olanlar hüküm verirse çok daha kötü hüküm verir. Biri hakkında farklı verir, öteki hakkında farklı verir. Nefsi devreye girer. Ama Allah için hüküm veren mutlaka doğru hüküm verir. İmkanlar nispetinde doğru hüküm verir ve vermiştir demektir. Bunun da karşılığını mutlaka alır. Doğru hüküm, doğru hükmün verilmesine sebep olmak. Avukatlık aynı zamanda hükmün doğru verilmesine sebep olmaktır. Ama bile bile bir suçluyu savunmak doğru değil, yanlıştır. Suçlunun ceza görmemesi için çaba gayret sarf etmek doğru değil, yanlıştır. Böyle bir davayı da kabul etmemek gerekir. Ama ikna oldu ki suçsuzdur. O zaman onu savunsun, suçsuzluğunu savunsun. Ama suçludur oruçsuz diye eğer savurmaya çalışırsa bu doğru olmaz. Hak bellidir. Doğru bellidir. Güzellik bellidir. Herkese göre bellidir. Herkes doğrunun güzelliğin ne olduğunu biliyor. Ee, eğer e, Allah'ın hesabını yaparsak mutlaka kazanırız. Hem e, doğru hüküm verilmesine sebep olmuş oluruz kazanmış oluruz. Kimsenin zulmeyi Oğramaması için eğer çaba gayret sarf edersek ya da zalimden, mazlumun hakkının alınması için çaba gayret sarf edersek mutlaka kazanırız. Mutlaka e, Allah katında bunun büyük bir mükafatı vardır. Evet. Onun için avukatlık yapmak e, doğru bir şeydir, yanlış bir şey değildir. Efendim bir soruyla beraber Buyur. izin olsa bir ara verelim. Tamam. Bir izleyenimiz. Hocam selamünaleyküm aleyküm. 29 yaşındayım. 25 yaşındayken namaza başladım. Kaza namazı var mı? Varsa ne kadar kılmam lazım? Allah razı olsun demiş. Allah razı olsun. Kaza namazı yoktur diyoruz. Namazın kazaya kalmaması gerekir. Evet, Resulullah Efendimiz ne buyuruyor diye aleyhissalatü vesselam. Gücünüz yetiyorsa ayakta, yetmiyorsa oturarak, yetmiyorsa yatarak namazınızı kılın. Ona da gücünüz yetmiyorsa gözünüzle kılın. Su yoksa temim yapın. Allah buyurdu öyle, o imkanı verdi. Dolayısıyla namazın kazası olmaz. Mutlaka namazın vaktinde kılınması gerekir. Kalamadıysa öğle ile ikindiği, akşamla yatsıyı birbirine bağlayıp öyle kalabilir. Bir gün içinde namaz kılamadıysa akşam hepsini birden kılabilir. Ama öteki güne bırakmaması gerekir. Ertelememesi gerekir. Yani kazaya bırakmaması gerekir. Namazın kazası olmaz. Neden? Nasıl ki vücudun gıdaya ihtiyacı varsa aynı şekilde ruhun, gönlün de her gün gıdaya ihtiyacı vardır. Günde beş sefer o namaz maneviyatının, nurunun alınması, gıda olarak alınması gerekir ki onda güç olsun, kuvvet olsun, onunla kulluğunu yapabilsin, onunla Allah'ın huzurunda durabilsin, Rabbini unutmasın, nerede olursa olsun Allah'ın huzurunda olduğunu tatsın. Yoksa böyle e, bir sene kılamadım, hepsini üstte kılayım. Namazdaki muradı anlamadık. Allah'ın muradını anlamadık. Nedir Allah'ın muradı? Kulüm benimle beraber olsun. Her anda huzurumda olduğunu unutmasın. Her anda kendisiyle beraber olduğumu unutmasın. Harini bana arz etsin. Derdini bana söylesin. İstediğini benden istesin. Beni istesin. Bana yakınlığı olsun, benimle samimi olsun, dost olsun diyedir. Aynı şekilde namazsızı her türlü aşırılıktan alıkoyar. Hulüm aşırı gitmesin, haddini aşmasın. Ancak günde beş tefer kalarsa bu mümkündür. Yoksa bir sene, beş sene namaz kılmamışım, hepsinin üstte kaza edeyim. Nasıl ki on gün yemek yemesek, on birinci gün ben on günün yemekini yiyeyim dersek, o bize bir fayda vermeyecekse, öyle üst üste kaza namazı da bize fayda vermez. Bize fayda veren, ruhumuza, gönlümüze, gıda olan, bize güç olan, kuvvet olan, bizi Allah'ın huzurunda tutan, evet, günlük olarak beş vakit namazımızı kılmaktır. Evet, onun için namazın kazası yoktur. Namazın tövbesi vardır. Kaza ederken tövbe ediyoruz. Kılamadığımız için, Ya Rabbi tövbe ettik, tövbe ediyoruz. Bunun için de, onun yerine de bunu kılıyorum deyip, namaz kıldığımızda inşallah onun da karşılığını, nurunu alıyoruz. Ama vaktinde kıldığımız namazın yerine hiçbir zaman geçmez. Hiçbir zaman namazı kılmış da olmuyoruz. Namaz borç da değildir. Namaz ikramdır. Allah'ın kuruna ikramidir. Her gün o ikrami almamız gerekiyor. Yoksa boynumuza borç koymamış o borcu ödeyelim. Yük değildir, yükümüzü indirelim. Evet, nimettir, ikramdır günde beş sefer gidip o ikramı almak gerekir. Huzura çıkıp onu almak gerekir. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra inşallah birlikteyiz.